İsmiü Rahmanü'r Rahim. Korumuz Yavuz Sultan Cemhazetleri ve Alevilik. Yavuz Sultan Selim Hazretleri 9. padişah Osmanlı'da. Osmanlı oğulları İslam'a çok hizmetti etti Ömürleri Allah yolunda hep cihata geçiyor bunları bunların. Yavuz Selim Hazretleri Fatih'in sultanda torunlu oluyor. İkni Beyazıt'ın da oğlu kendisi. Yavuz Selim Hazretleri doğduğu yer Manisa. Orada doğdu bana. Neden? O zaman babası İkni Beyazıt Henüz Palaşa değildi. Manisa'da vali idi. Osmanlılarda dev düzeni çok muntazamdı. Önce Osmanlılar, ağa çocuklar, eğitim verdi sarayda en ünlü hocalar. Arapça, Farsça, yabancı dil, Kur'an, hadis, fıkıh ve devlet işleri hakkında Bunlara özel eğitim verilirdi. Sonra bu alışık çocukları genç devlet yönetim alışsın diye Anadolu'ya gönderilirdi. Vali olarak gönderilirdi. Böyle. Diğerleri çoğu da Manisa'ya gönderirdi. Mesela Çile Mehmet oğlu ikinci muradı Manisa'ya gönderdi. Fatih Hazretleri de Manisa'da. Oğlu Beyazıt o da Manisa'da idi, valiydi. İşte Yavuz Selam Hazretleri babası orada vali olduğu için Manisa'da doğdu. Adına babası Selim adını verdi buna, Selim. Yani Selim şöyle uyursa selametti, uyumlu anlamına geliyor. Bu isim verdi. O dönemde Manisa'da bir Allah dostu vardı. Muhammed Horasani denen bir velullah, Allah dostu vardı. Daha Selim daha doğmadan önce haber vermişti. Bu evden bir şu doğacak, İslam'ın bunu bunun yeri olacak demişti. Selim adı verince babası ona haber verildi. Bu zat geldi Selim'i kucağına aldı. Söyledi bunu. Ve şöyle dedi: "Bu çocuk yavuz olacak." dedi. Yavuz dedi. Yavuz güçlü, kudretli, e, atlığın olacak anlamına geliyor. Başı yani kalmayacak dedi. Bunun adı Yavuz Selim oldu adı. Tabii zamanla padişah olunca da adı Yavuz Sultan Selim oldu adı. Sultan Selim. Osmanlı padişahlarının ünvanları farklı başladı önceleri. Osman Bey, Orhan Bey denirdi. Fakat sonra bunlar cihada başlayınca Osman Gazi, Orhan Gazi oldu bunlar. Gazi, istifar olarak gaza eden, Allah yolunda savaşan cihada anlamına geliyor. Üçüncü padişah F. Murat. Onun da ünvanı Hüda Bendigar'dı. Hüda Bendigar Yani güçlü hükümde anlamına geliyordu böyle. Tabi kasada şehit oldu. Hatta padişahların evladından adı sultan adımı verilirdi. Elkilerde önce sultan adı verirdi. Sultan Süleyman, Sultan Selim gibi. Kızardı ise Önce adı sonra sultan denirdi. Mesela Ayşe Sultan, Fatma sultan kilerle. Bir de Ayşe annelerinde ülvanı Valide Sultan diyorlar. Valide Sultan. Eşleri de padişahların Hasık Sultan denirdi bunlara da. İkini biraz Hazretlerinin bir bu da beyazlı velidir. Beyazlı veli. Biraz da ehli tasavvuf, Allah dostuna buna bu ismi vermişlerdir. Beyazlı bir veli diye. Yani veli evli anlamına geliyor. Böyle bir zattı. Fatih'in oğlu olmuş oluyor. Fatih Su Hazretleri genç öldü. Yine bir sefere, cihada fethiye giderken, Gebze yakınlarında hastalandığı anında öldü orada böyle. Üç oğlu vardı bunun. Biri Mustafa'ydı. O genç öldü. Konya'da valiydi. İkinci oğlu beyazıktı, Manisa'ydı. Üçüncü oğlu Cem'di. O da Kastamonu'daydı. Valiydi o böyle. Büyük oğlu öldüğü için ikinci oğlu Beyazıt. O İstanbul'a geldi. Ve orada devletin başı o geçti. Kendisi geçti. Beyaz Hazretleri Allah dostu veliydi tabi keşif açtı kendisinin. ilk işi bunu İstanbul'da cami atmak oldu. Beyazı cami, Beyaz Meydanındaki cami o yaptığını muhtemelenler. Cami bitince Cuma günü açılış yapacaktı. Merasim yapacaktı. Tabi Cuma'mızı kılınacak. O zaman İstanbul'da ülema alim çok böyle. Derin alim burada Ve soruldu padişaha, Sultanım, burada cumana kim kılırsın, kim açıkçası yapsın? Bir şart koştu. Kim ömrü hayatında iki namazın sünnetine kaçırmamışsa o kılırsın bu iki İki namazın sünnetine bak, farz demiyor. Kim çıkıp ortaya böyle. Padişaha kaldı, o namazı cumaya kıldırdı Yalnız Beyaz Hazretleri'nin halaşalık dönemi çok şey geçti, zahmeti geçti. Bir sonraki Cem. Tabi o da bir halaşı olduğu için, fatih olduğu, olduğu için, onda da bir fatihlik işine var tabi. O heyecan içerisinde var. Sonra onu da seviyordu. Aralarında tabi bir hatta savaş da aralarında Bunlar aralarında. arasında sonunda alemlülla bu iş hal oldu. Yani Cem dışarıda Napoli'de ölümüyle bu mesele kapandı. Bu arada Anadolu beyler arasında da isyanlar çıktı. Diğer yandan Balkanlardan Papaların teşvikiyle Venetlikler şunlar bunlar efra budanlar onlar saldırır Osmanlı saldırır. İşi çok zordu beyazede. Şimdi Beyaz Hazretleri böyle Anadolu'da ve Batı'da, biraz da Balkanlarla uğraşırken Doğu'da iş daha karıştı mı? Doğu'da. iş karıştı. Doğu'da. İran'la. Safevi ailesinden kökenine gelen adı Şah İsmail denen yeri. Şah İsmail. Bu da Fluklu'nda Kavuşuyor mu şuruklarında? Dövüşüyor mu kavuşuyor mu öyle yaramaz bir şey mi şuruklarında? Bu Şah İsmail topluluğu içindeki kabileleri ve devlet kurduğu, Adı safebi devleti oldu. Ondan evvel, Sassanide vardı. Peygamber zamanında orada? Sassan devleti vardı. Ondan evvel de Persler vardı İran'da. onda evvel de Cemşin'in kurduğu vardı böyle. Ateş perest onlar. Bu sahaslaneliler Hazreti zamanında İran'ın tamamı fethiyle ortağın kaldırıldığı İslamlaştı İran herhamdülillah o zaman. İşte bu Şahitma denen kişi yani saldırgan, kavgıcı olan kişi Tebriş'de, başlayacak Tebriz'e, İran'da. Devleti kurdu arada. Fakat bu da neydi? Hastan dedeleri bunu, helisinin dedeleri bana. Bu sonradan yoldan çıktı. Şii'le yani Alevi'liğe kaydı. Alevi'liğe kaydı. Şii bir grup toplum, taraftar demektir, SİA. Yani hastalığın taraftarlarına bu isim verilir. Alevi de hastalığa mevsup anlamına geliyor. Bu anlamına geliyor. Tabi sözlük olarak kötü değil. Fakat inanç yönünden ama işin sapıkı da var inançlarına maddeler. Eylül sünnette yani kısaca sünni deniyor bunlara, sünni deniyor. Eylül sünnette Allah bir celecalı sonra Peygamber Aleyhisselam hadretleri dinin odak noktası peygamberimizdir, odak noktası peygamberimizdir. Yani her şey peygamberin cüsürü doğru gider. Alevülük'te ise peygamber aşağı dışlanıyor, dışlanıyor. Hazır onlara onların odak noktası Alevülük'te. Ne yazık ki İslam'da çok bunun zamanı şekilli İslam'da Tabi her şeyin bir kükünü var. Nereden başladı bu olay? Hazreti Osman'ın halifeli döneminde İslam orduları nereye gitse fetih oluyor, feth oluyor hemen. Halk İslam'a koşuyordu. Yani derebeylerinden, kraldan, şundan bundan çekenler ar veyginden bıkanlar var. Bastan bıkanlar İslam'a halk eğer böyle olmasaydı, İslam bu kadar büyüyemezdi muhtemelen. Yani diyorum medeniyeteki halk 10-20 kişiyle dünya fethilemezdi böyle. İslam çok bir büyüdü böyle. Halk İslam'a koştu böyle. Halk oturup burada İslam'a buldu böyle. Bunu önleyemeyen Yahudiler. Dikkat edelim aziz cemaatimiz Nere bir sapıklık hareketi varsa, nere bir terör varsa, nere bir isyan varsa, bu devlet taşın altında Yahudi vardır. Mesela komünizm diye bir bela vardı. Karl Marx, bunun mimarı Yahudi, Alman Yahudi vardır. Lenin Trotsky, hatta komün formda 30 seneye vardı komünizmde, 25'si Yahudiydi bakın denenler. İslam vardı Gürç'ü, on da Heş'i, o da Yahudi'de gene. Masonduk, Yahudi'nin yan kolu, yan kuruş. Yani günümüzde de nerede bir olay oluyor? Arap barı olsun, Arap kuşu olsun, adı ne olursa olsun mutlaka bunun altında Yahudi parmağı var mı? Parmağı denir. Şimdi o zaman da İslam oradilere durdurulamayınca Dünya İslamlaşınca, insan İslam'a koşunca Yahudiler bunun önlemek için ne yaptılar? Yemen'de bulunan bir Yahudi adı Abdullah bin Sebe denilen bir Yahudi. Konuşmasını çok güzel bilen, hitabeti güzel, etkili konuşan kişi Yemen'den Medine'ye geldi, Halifası'nın yanına gitti. Yani Müslüm olarak kelimeşleri getirirdi. Amacı halifeye yaklaşmak. Devletin yukarısına yaklaşmak. Oradan işi karıştırmak. Hazreti Osman onun felaset sahibiydi. Felaset sahibiydi. Hatta bir gün birkaç tane sahabe, Hasen'in işlerine birisi Hazreti Osman'ı ziyarete geldiler Medine'ye başka ve Apsalmak icap etti. Onu tabi ortaya konuyor. ibrik etiyor. Apsal'da böyle şey. bunlar. Dedi ki Hazret Osman içinde göz yinansı yapan olmuş dedi. de dedi. Göz yinansı olmuş. Yani yüzünü yıkayınca anlı bu şekilde. Hazret Osman bu abla bir sebeye yüz vermeyince hatta onu medyeden sürdü bunu. İşte Şam'a gitti, Irak'a Mısır'a gitti. Hep ne yaptı? Halifelik Ali'nin hakkı idi. Dedi Hakkıydı. Osman buna gasp etiydi böyle. Gaspet eden böyle. Havri kısma başladı yani. Yani bunun kökeni buradan başlıyor böylece. Tabi Has Osman'ın evini bastılar. Abla bin adamları çoğaldı bunlar. Siyahlık kişiler. Medine bastı. hastalı şehit ile okur okurken kendisini ve hastalı zamanda da muhabeyi ile arsine savaşta savaşta hastalı taraf tarlul derken bir şey çıkardı bunlar dedikçe bu durmadı muhteremler durmadı böylece hastalıdan sonra hastalı ile hastalı arasındaki savaş sonuçlanmadı mıdı böyle yani bir sonuç alamadı bundan. Hasta Beyosunu şehit edildi. Hatta diyor ki bu Alevilerin bir kolu. Tab bunlar fırka fırka böyle böyle bunlara böyle. Diyor ki bir kolu Alevilerin bir kolu. İbnü Mülcem Ali öldürmedi diyorlar. Hariciydi o İbnü öldürmüştü, şehitmiş etmiş Hz. Ali'yi. Diyor ki bu Alevilerin bir kolu inancına göre İbnü Mülcem Ali'yi öldürmedi. Şeytan Ali şekline girmişti. O Ali diye onu öldürüyorlar Şeytan öldürdüyorlar. Halbuki hani de, şeytan kılıç öldürülemez. Onlara gazı arttı. Gazı arttı onlara. Isı ne onlara böyle. Yani cin, şeytana, at silahı, vur kılıcı, sapla buşa. Havaya saplayıp saplarsın. Böyle böyle. Onlara göre hastalığı öldürülmedi. Ne yaptı? Göğe çıkmış. bu arasına girmiş. Muhta gizliyormuş böylece. Hatta onlara göre gök hastanın sesi bu. Çünkü onun kapşısının etkisi gök onlar bağırırlar. Ey emin sana selam olsun derler. Yani böyle bir saçmalık mutlaka böyle. Hastaliden şehit olduktan sonra bu hastalığın yerine halife oldu. Yine Has-ı Muaviye radansizleri bir tarafta, has Hasan bir tarafta. Küfe, Irak'ta öyle. Has-ı Aslan kırk bir kişilik bir kuvvetle Has-ı Muaviye giderken Bahteki boşuna kan dökülüyor. Boşuna kan dökülüyor. Habib Has-ı Muaviye'ye halifelik hakkını ona devretti. Has-ı devretti ona. Hasta mavi, ondan sonra gerçek halife oldu böylece. Hasta Bedine şekildi. İş bitti, kap kapandı iş böylece böyle. İş kapandı artık. bitti artık ittirade Ama küfeyler yani hastalığı taraftarlığı derekten, alev derekten işte halifenin hakkı idi derekten zavallı oldu has şeyini kandırırlar bu ve kemik öneydi has-hüseyin. Mektep gönderirler, heyet gönderirler. İlle küfeye gel. Halife Hüseyin'e alıp akıl kendisine. Ama Hazreti Hüseyin küfeye doğru gelirken Kerbela'da şu şey edildi. Kimler? Onlar etlerken kendisine. Bir de bir fırkası var yani Alevilerin muhtemelen. Haşa En kötüsü bu. Haşa Allah Ali'nin bedeni hullet ediyorlar. Yani, Girdiği haşa böyle. Yani onun gibi görünce ediyorlar böylece. Bu taraftan küfür kafir tablıyor bunlar. nezir böyle. Bir de imamlar, inananlar imamlara inanıyorlar imamlara. İran aynı şekilde böylece. Yani Şah İsmail'in savunduğu da bu ile böyle. 12 imam. Bunlara göre de nedir imanın şarttan biri de imanı inanmak. 12 imama Hazrî, Hazrîsen, Hüseyin böyle, Deniabedîn, Muhammed Bakır, Sadık, 12 kişi bunlar böyle. Torunlar Hazrîne yani bunlara böyle. Bunu inanmak imanın şartı ya böyle böyle. Doğu yani bu şahıs kişi. Tabriz'e Tebriz'i başkent edindi. O da devlet kurdu. Kendi katı Şii Alevi idi. İrançı, Hırşın. Yayılmaçı bir politikacıydı. İran'ın tam hicati İran'a. Azerbaycan Orada şu şey çok şimdi. O zamandan beri. Hep orada sünüyorlar elçinet alır efendim. İran da elçinetti. Bağdat Kü Basra'ları hep o zamandan Şiileşti böyle. Özbekistan'da orada işgal etti. İşgal ettiği yerlerde ne kadar elçinet ulaması varsa sorugusuz, sualçsiz, muhakemesiz hepsi ödüllü bunlar burada. Hepsi ödüllü bunların. Halk eneslerine kız dayanıp dayanıp da böyle Alevi yapıldı. Halk barışa. Tabi buna yetirmedi, yayılmacı politik istiyor. Saldırgan, hırşın, hareketli kişi Anadolu yöneldi. Doğu'ya yöneldi. Erj, Arad, Bittis, Elbistan, Diyarbak'ı işgal etti buradan herkese. Bu anıtı işgal etti. Ve oradaki yine ülenmalı hepsini astı kesti. Halk yerine kıl zurüyle Alevi yaptımları da verdi. Yani Alevilik oradan girdi. Anadolu'da girdi buradan herkese. Bir de bunun dışında özel bir eğitim ilişkilediği ajanları vardı. Özel eğitimle. Derviş kıyafetinde başlayan da kırmızı başlık takardı başlarına takarlar bunlar. Anadolu'ya bunları gönderdi. Etkili konuşuyorlar. Derviş şeklinde bunlar. Allah'a zikreder, bu şekilde yapıyorlar. İsyanlar baş, Hatta Konya'da kütahat isyanlar başlar. Anadolu'ya. Her taraf ayaklandı böyle. Şahisman taraftaralığı. Yani Şahisman Mehdi diye ibadet etti böyle. Ve bunlar şaş adamların başında kırmızı başlık olduğu için bunlara halk derler Kızbaşıık derler böyle. Kızılbaş oradan geliyor burada. Durum böyle olunca tabi Yavuz Selim'e ikine Beyaz da o zaman padişah İstanbul'da ona Mehmed geliyor, heyete geliyorlar. Ya Beyazıt İslam'ın tek hamisi sensin konuşuyorlardı yer üzünde. Yani İslam sahipsiz çıktı, kaldı. Kur'an sahipsiz kaldı. Ehlistan'ın sahipsiz kaldı. Buna yardım istiyorlar. O da yardıma gidemiyor ama. Bunu gözü alamadım. Çünkü batıda papalığın kışırttığı Hristiyanlar var. Onlar eğer ayrılsa İstanbul'dan Doğu'ya gitse İstanbul olacak. Anadolu'ya gidecek. Anadolu'ya karışacak. Bunu göze alamadı. Şimdi gelelim Yavuz Selim'e. Bu ne yaptın otel ana peki şimdi? O zaman Trabzon'da vali kendisi, Yavuz Selim. Trabzon vali. Zaten bütün İslam bilgileri öğrendi. Matematik, fizik, kimya, bunları yabancı dil, coğrafya, askeri bilgileri çok güzel bildi. Orada kendini yetiştirdi bu atabilme, kılıç kullanma, ok atma, bütün bunları sürekli bunlarda uğraşı bunlarla, bunlarla. kendini yetiştirdi. Trabzon'a saldıran Grütland'ın Hristiyanları, ona özel sever yaptı. Karşı Ardağını, bitisi Erzurum'u o fethetti. Vahriyken fethetti bunları. Tabii bu Görüşyan durumu durumu görüyor. Ça İsmail Anadolu'ya doğru yürüyor böyle. Adamlar ortada karışıyorlar. isyanlar oluyor. Anadolu'ya gitti mi İslam alemi? Gitti. Yani dünya Alevi olacak. Elif'ten kalkacak ortadan. Gerçekten kalkacak ortadan. İşi yanıyor. Fakat valilik yetkisiyle valilik ordusu bu işi başlamayacağını biliyor tabii böyle. Sonra ne yaptı? Bahattı ki babası da biraz pasif kaldı. onun görüşüne göre kaldı. Yanına askerini aldı. İstanbul'a geldi muhtemelen. İstanbul'a geldi. Basme şekli İstanbul'a geldi. Kendi tek başına babasına gitti. Babasına selam verdi. El bağladı boynu durdu. Karşılığında. Yani babacığım bu iş bana devlet anlamında. Tabii babası yani sayısı da ona bir hani şey yapmıyor. Babasına karşılığında seyamdan sonra el bağladı, boynu büktü, Duru bu şekilde böylece. Babası anladı bunu tabi, amacını net anladı. Peki yavrum dedi. Bu saltan hastanede mübarek olsun, hayırlı olsun. Onu dua etti, nasilatta bulundu ve tahttan indi. Ona bağışlı devleti muhtemeler. Şimdi Yavuz'un nasıl Fatih'in tek amacı İslam'ı fethetmekti. Bunlar aslında ezelde kaderle bağlantılı bunlar. Yani her dönemin adamı kim ne zaman dünyaya gelecek ne iş yapacaksa ezelle bunlar bağlantılı kadere bağlantılı bunlar. Yani Fatih'in İslam'ı fethetmesi hatta Fatih'in babası İkinci Murat Hazretleri, II. Murat Hazretleri amacı İstanbul'u fethetmek. Neden o zaman o dönemde İstanbul Bugünkü ıssız devleti gibiydi. Hükümetin başı her entrikodan çıkardı. Bizans'tan çıkardı böyle. Ve bir de Peygamberimizin mücessesine emir unvanını gelmek için de Sultan repriz kafasına koydu. Koydu ama o dönemin padişahları, sultanları zamanı kutmadan danışmadan bir iş yapmazlar muhtemelen. Şimdi dünyada ne olacaksa bunu kutup bir bunlara, zaman kutup bir bunlara Hatta mesela büyük bir deprem olacak bir yerde. Bir yerde büyük bir şey oluyor olacak. Bunlar hepsi kutup bir bunlara ver. Onlara bu bilgi verilir. Yanına küçük Mehmed'ini yani Fatih aldı İkin Murat. Ankara'ya Hacı Baran Veli. O dönemin kutbu o. Aşık yani kutup gençle yani işte böyle. Ona geldi. Ziyaretine geldi. bilinçsiz ondan ondan dedi Sultan dedi Hacı Baran Veli'ye bedeniniz dedi hırsızlamamı fethetmek için gaza etmek istiyorum. Bu işe başımı istiyorum. Ne buyursunuz? Sordu. Tabii zamanın kutbu vakti gelmediğini biliyor. E, İslam fetulun olacak. Elbette İslam fetulun olacak, şerif hakkında. Ama bir de zamanlama meselesi var böyle. Sadı saniyeli belirli kaderde. Kim yapacağı belli, askere belli, kaderde. İzin istedi. Hayır Önüne baktı, hafif tebessüm etti. Sultanım, bu sana, bana nasip değildi böyle. Çünkü zaman kurbu bundan hisse alıyor onda. Bu sana, bana nasip değil dedi. Bu senin Mehmedinle, afşetçilerin dedi bana. Nasıl hocam böyle bu Bunun üzerine üzüldü çok. Soslu Mahzatleri çok üzüldü. Kıslama'nın önünde ama uyuyamıyor geceleri böyle. Sıkılıyor böyle. İçi yanıyor, fetholsun Ertan böyle. Vakti yaklaştığı için vakti yaklaştığı için onu o sevgi muhabbet verildi gönlüne. Yanıyor işi şey böyle. Ama Hacı Baran Veli zamanın kutbu, Sanatlı değil bu bu. Bu e dedi böyle. Oğluna. Düşünün taşındı aklına bir kolaylık geliyor bunun, Bir yol geldi aklına böyle. Onun görüşüne göre ama. Kaderi ötük mü tabii ama. Ne hatıra geldi? Madem ki benim oğlum Mehmet bunu fethedecek. Bu kolay kendi kendine. Ben de saltanata şekileyim. Alışveriş oğlum Mehmet'i devredeyim. Usta fatih'im. Ben de bunun gözüne girmişim Mustafa'ya. Tabii bize bir şey et tabii bana. Şekil istıpa daşaoğlan. Oğlu 14 yaşında Fatih Sultan. Şimdi bunu Avrupa'daki Hristiyan grubu, papalarının teşvik ettiği grup, çocuğunun tahta geçtiğini, saldır Mısırı Trakya'dan, Türkiye Osmanlı saldırınca gelerek paşalar, vezirler, bunu yalvardılar, tekrar yani tahta geçtiğine böyle hatta gelmemişler böyle. Sonra Ecel'in öldüğü zamanlar, Fatih o zaman Manisa'da valiydi. 19 yaşındaydı böyle. 19 yaşındaydı, bu aslında o Babası öğrenince artık vakit gelmişti artık. İstanbul'da geldi tabii. İki sene, İki sene hazır yaptı böyle. 21 yaşında, elhamdülillah. Fethette böyle şey. Bunun gibi bu alevini önlenmesi de ki Anadolu'ya gittiği gibi, zaten Bağdat, Irak'ta gitmiş o zamanlar. Ne kaldı bir Mekkeme'de ne kalmış, Mısır'a kalmışlar. Yavuz Selim de böyle onu bu iş yaratmış. Bunun için daha doğmadan, doğmadan oradaki Evliyallah, Horasanî Hazretleri o haber verdi ona böyle. Yavuz hocamın yaptı. Doğmadan daha böyle. <gülüyor> Yavuz tahta oturunca önce ne yaptı mı Selimler? ele başaları. Hepsi yakaladı bunları böyle. Kim yani kiminin idam etti, çok azgınların şeylerini. Bunlar önce ortaya atıştı bu şekilde. Sonra Batı ile Hristiyan'ın anlaşma yaptı onlarla yaptı. Batı ve Anadolu'yu güvence altına aldıktan sonra hazırla başladı. Yol uzun. Çalya'nın da savaş olacak. Çalya'nın tabi ilçesi bugün. Bu Ova. Varanda kuzeyinde. İstanbul'a 205 kilometre, 2050 kilometre İstanbul'a. O günün koşullarında at üzerinde gidecek oraya. Dağ var, tepe var, ova var, dereler açılacak, ormanlar geçilecek, çalışımdan geçilecek, e, yolda aşkalmak da var, hepsi var böyle. Soğuk var, sıcak var, hepsi var bu şekilde. 2050 kilometre gidecek. Hatta yeni şeyler biraz korktular bile bu yola yani alışmamışlar uzun bu şekilde. Zor geldi onlara da. Elhamdülillah de Yavuz'un dehası, sevki daresi, disipliniyle Üsküdar'dan yola çıkıldı. Üsküdar'dan. Dualarla, tekbirlerle, ne kadar İstanbul'da evlulu, ulema varsa hep bunlara geldiler. Hep bunların dualarıyla, tekbirleriyle İstiradan ordu çıktı. geniş yolasını da birleştiler diğer vilayetlerden gelen ordularla beraber. Bursa Yenişehir'de, orada birleştiler. Yolda tabii uykusuzluk oldu, aşık oldu, övgünlük oldu. At üzerinde bu. Yani klima araba değil tabii bu taraftan. O böylece. Övgünlük oldu. Hatta baya baya baş kaldıranlar bile oldu böyle. Komutanlar bile oldu artık. Olmaz zaten. Yine bir de Anadolu'daki askerin içerisinde bir de Şahisim Ali'de de onlar vardı böyle. Yani sanki Mehdi. Onunla savaşılmaz diye. bir Psikolojik korku da vardı işte. Bazılarında, bazılarında vardı. Yani zorlu bir ordu. Ancak Yavuz gibi biri bunu orduyu dağıtmaya sevk oraya kadar. Yavuz gibi biri böyle. Bazen çal davrandı, bazen nasıl etti, duruklar verdi, şöyle oldu, böyle oldu ve iki aydan fazla sürü yolculuk, fazla sürdü. Çaldırana gelindi. Etrafı tepe, dağ böyle. Orta sonunda şöyle bir akar, dere vardı orada. o çaldırana gelindi. Şah İsmail daha oraya gelmişti, ordu kurmuştu. Ona tabi dinlenik onlar, rahat, istirahatlı, karnları tok, bedenleri yorgun değil, atları yorgun değil. Atlarının savaşta, atları yorgun değil. O gün hemen savaş başladı onlara Yani Yahud şahısma hemen bundan saldırdı, bunda yorgun diye saldırdı. Yavuz Selim hazetleri orada şey bir düzen verdi. Üç kula ayırdı orduyu. Birin merkez. Kendi merkezde, orta merkezi olacak. Bir sağ cana, yani sağ kul, başta başka bir komutan. Sol cana, sol tarafta bir komutan. Bu şekilde savaş ne zaman alındı? Yavuz şöyle emir verdi. Sağ ve soldaki komutanlara. Dedi ki, Şah Esman'ın amacı merkeze olur. Yani beni öldürmek için merkeze saldırırlar bunlar. Bunlar da merkeze saldırınca size de geri çekilin yavaş böyle. Yani yanak çekilin böyle. Yanlara çekilin. Biz de geri çekiliriz böyle böyle. İstanbul'a gelirken de top da bu. Gerisini topla getirmiş İstanbul'dan. Dedi ki bu şimdi bunlar dedi yani bir artık geri çekiliyoruz. Size de yana çekilirsiniz. Arası uyunuz ve görünmeyiz bu şekilde. Artık bunlar savaşçı kalandık zanaerler, biraz gerşerler. Top menzine gelirler onlar böyle. Top ateşlenecek. O halde bir saldıracağız, bunlara bu şekilde böyle. Öyle yapıldı muhtemelen. Şahsın askerleri onu emriyle tabii merkeze. Yani oluşan bulunduğu yere başkan bulunduğu yere hücum edili bir tane hücum edildi. Bunlar da Savaş taktiği olarak sanki geri çekilme zoraki kaçıyormuş gibi bile, dalmadan, bisterin bozmadan e, yavaşça geri geri geri, geri çekilmeye. Sağ sol komutanlar da askerleri geri çekiyorlar, yan, yanar çekiyorlar bunlar uzaklık çekiyorlar. Derken şahsen ordusu askerleri topların mezdiline, atış mezdiline girdanda ateş eder, toplar şimdi hiç görmüş ya bunlar da toplayamamış ya bunlar. Sedan Mira tokatı başlayınca eyvah şeytan ne bunlar dediler. Kokta bunlar bir pare kapılır ona tamdan. Pare kapılınca hem merkezlik askerler bunlar hücuma geçtiler. İki tarafta ordu bunları hem kuşattı hem bunu aslında. aldı hem onları. Hem onları çember aldı böylece. Bir günde 12 saatte savaşla içinde bir 12 saatte. O dönemde Böyle iki güçlü ordu savaşırken çok uzun sürerdi. Aylar geçerdi böyle. Bir gün savaş oldu, artık ölenler, kalanlar akşam kanatta olup ayrılır. Yine sabah savaş başlar, aylar savaş savaştırır diye böyle. Bu savaşı ise elhamdülillah Yavuz Bey bu güzel savaş taktiği ile askerler rehlanı burada güzel yorgun demediler. Yani bunlar savaştılar Allah razı, razı olsun. Bir günde 12 saatta da, akşam da olmadan daha sonuç oldu. Ne yaptı Şah İsmail Muhtemeler? Kolundan bir yara almıştı. Alt üzerinde ee, orada e, sarayı vardı kendisine. Şey, çadır kurulmuştu, büyük çadır kurulmuştu. kurulmuştu. İçinde tahtı, tacı, altınları, değerli eşyaları doluydu şeyinde e, çadırında. Bir de bunun bir hanımı vardı. Taş altın diye. Onu çok severdi onu. Daha var baş onu çok severdi. Onu severdi, o da yanındaydı. Fakat bir anda öyle ordu bozuldu ki, ordusu bozuldu ki orayı paniğe kapıldı, ölenler yerlere kaldı, kan içerisinde Şah İsmail'de hiç çadırına oramadan, hanımını bile altına gelmeden, o da firarete kaçtı, önce tebrize kaçtı. Tutunamadı orada, ileriye gitti. Sonra kendisine hayat verirken, kendini şehit hayata verirken kendisini. zaman da öldü, gebe gitti kendisi muhteremler. Elhamdülillah bu şekilde Aleviliğin önü alındı. Alındı Anadolu olarak, orta olarak alındı Elhamdülillah önü. O da yolu Hazretleri Tebriz'e girdi. İran o zaman baş yeri Tebriz. Tebriz'e girdi. Aşağı yukarı bir hafta hatta sekiz, on gün kadar kaldı orada böyle. Ve ilk olarak orada Cuma namazında 4 haline ad okundu. 4 haline ad okundu böyle. Şey. Daha önce Hasali okunurdu. Onun adına okunurdu şeyle hutbeler. Herhalde tekrar arası yani Sünni, Elisiyat olarak olduları da. Yavuz'a bir de Mısır'a gidişi var muhteremler. Orada Memlük sultanları vardı. Memlük Halat tut aslında Osmanlı aslında Türk devleti. Onunla da şahsi mali ittifak halinde bunlarda bunlar Yavuz bir de oraya gitti. Fakat o süre bir kerame şeklinde oldu o savaşlar herhalde. Kerame şeklinde oldu savaş öyle. Çünkü Sinan Çölü'nün geçilmesi gelir Sinan Çölü. Yani Memduh Sultanları derler ki İstanbul'a gelen adlı bir ordu Sina çölü aşamaz dediler, diye, çöl. Ancak deve çöle dayanabilir. Çölün sıcağına, çölün fırtınasına, susuz ancak deve dayanabilir. Yani atlar dayanamaz, çatlar dediler bunlar. Askerin dayanamaz dediler. Fakat çok kısa bir zamanda Yavuz Hazretleri o Sina çölünü aştı muhteremler. Şey, bir olay da oldu. O çöle giderken, at üzerine giderken Birdenbire Yavuz altta indi. Giderken, çölde normal giderken, Yavuz evet altta aşağı indi, yayın gitmeye başladı. Tabi bunu gören aşağı vezirleri, ona indiler, yayın gidiyorlar. Tabi şöyle yürünmüyor yol yok. Ayaklara batıyor, ayaklara yanıyor. Çok zor yürünüyor. Ama Yavuz yürüyünce ona yürüyorlar. Sonra bazı deneyimli, yaşlı vezirler, sultanım, Ata binseniz dedi böyle bak. Çok zam çekiyorsun bu şekilde. Cevap vermedi. Biraz tekrar rica ettiler. şöyle dedi. Nasıl ata bineyim? Bak Resulü yürüyordu yürüyor dedi. Yarın yürüye bir Resulü <Gülüyor> Peygamberimiz önde yürüyor. Bak bunları yol gösteren muhtemelen Yavuz'a bunu görüyor muhtemelen. <Gülüyor> görüyor böyle. Yine o yolculukta bir ara bir su bilgisayar varmış bir yerde arada. Yavuz Tav at üzerinde... ...yanında hocası da... ...Zembili Ali Efendi vardı. Zembilli Ali Efendi derler. Zembilli Ali Efendi. Çok büyük aile fetva sahibi. Neden buna böyle zembilli diyorlar? Buna çok fetva sormaya gelilirdi. olurdu. İlk katlı varmış. Çok eve fetva sormaya gelin böylece. Bu da ne yapıyor? Ev alamıyor bunları. Küçük bir zem yapmış, yaptırmış. Bir bağlamış... Camdan aşağı indiriyor, savgı diyor. Gelen yazıyor sorusunu, zemine koyuyor böyle. Oradaki bir görevli zemi çekiyor, Ali Efendi'ye veriyor, fetvasını yazıyor, zemini kendini bu şekilde böyle. Adı buradan öyle kalmış. Zenbilli Ali Efendi'ye adı kalmış bu şekilde. Ama kendisi Allah dostu bu. Abi, büyük alim kendisi de. Bu da Fatih yanında. Giderleken bir ara zemini Ali Efendi'nin atı Yüztü bir yüz varmış, hafif çamur varmış, orayı birden berer basıyor at, at tabii basıyor böyle. Peki ne oldu? Tabii çamur sıdı. Yavuz'un kaftanına. Şöyle böyle. Halifendi korktu şimdi. Yavuz Selim, yani Yavuz, böyle Bahadır, Çiçekte böyle kişi, üzerine bir çamur sıyırınca, halifene korktu men çıkarsın gelinmen değil. Silecek oldu. Şimdi Yavuz hocam bırak silme bırak silme hocam bırak silme. Yarın maaşlar gününde Allah bana sorursa ne yaptın benim için derse hiç olmazsa bunu gösteririm. Rabbim bak senin ulemanın çamurunu attın çamur çamurunu derim ederim. Bunu gösteririm. Yavuz Selim o oh, kaptan yıkatmadı hiç. Onu saklattı. Ölükle vası etti böylece. Bunda da benim tobanı koyunumla benimle. Mesela koyunumla böyle, böyle. Üzerine koyunumla böyle, böyle Yani onu şişirip üzerine duruyor kaftanlı derne böyle. Üzerine duruyor kaftanlı derne. Şey. Ve Yavuz Hamazetleri Musra girdiği gün, girdiği gün orada bundan Musli ulamasından bir kitap yazmış. Bu kitap benim elime geçti. Elime geçti. O kitapta o durumu o Mısır ulama alimin yani kaleminden okuyacaklar. Ne feryim şu anda? M Mısırdaki en büyük camide her Cuma namazını bir mezhebin imamı kaldırırmış. Mesela bu Cuma Hanefi'ye, haftaya Malik'i, haftaya Şafi'ye hamle yokmuş mesafe almışla. Dönüş her cuma biri kıldırılmış. Şimdi diyor ki o yazı kitabında Yavuz Selim Hazretleri diyor Cuma'ya geleceği duyuldu. Zaten savaş da fazla. Teslim edildi ki bu sırada böyle. Savaşlamadı fazla. Şimdi Yavuz Selim Cuma'ya geleceği deyince bugün sıra diyor amındı sıra. Ondu böyle diye. Yalnız onun sırasında kısıktı. İnce sesi vardı. Gül sesi yoktu diyor böyle. Hanefi ulemanın sesi gürdü çok. Dedi ki bir alimler karar verler diyor. Sen bunun hakkına buna ver de hütbeyi okusun. Yavuz gibi birikler Cuman Amazon'da. İşte gür sesli. Onu uluslar bu derler. Tabi o gür sesli. Hanefi anı hütbeyi okuyor. Yavuz'un hatına fetere bu şekilde. Ve şöyle diyor hütbesinde Hakim'in harameyn Hakimül haremi Yavuz hakkında. Hakimül haremeyin. Harem, Mekke'deki mescidin adı, Medine'de adı böyle. Harem'in keçidi iki olmuş oluyor böyle. Harem'in deyince hem Mekke hem Medine haremi mescidleri yani böyle. Harem-i Şerif'te derleri. Onların hakimi yani böyle. Şimdi bu sefer olduğu gibi, oradan burada tabi olmuş oluyor Yavuz'a. Öyle diyoruz, diyor hütbesinde. hakim Hakimül haremeyin ve yani Yavuz'u Yavuz full ayağı muhtemelen. La tekul hakimin harameyn kul hadimil harameyn diye bağırıyor böyle. Çınca muhtemelen. La tekul hakimin harameyn kul hadimil harameyn diyor böyle. Hakime değil mi deme? deme hadimil de diyor. Hadim hizmetçisi kim diyor? Hakime değil mi? Hadimil hizmetçi anlama geliyor. Harameyn hizmetçisi. Hakime değil mi? Şekil böylece. Sonra halifelik de o Yavuz'a geçti muhteremler. Oradaki halife Halil hakkını Yavuz'a kendi yerine devretti. Halil hakkını. Ve ne kadar Kutsu Emanetler'de Mısır'daydı Yavuz teslim edildi İstanbul'da getirdi. Kutsu Emanetler'de orada vereceğim. Şimdi İran'daki Ali Vila muhteremler Tabii günümüzde onlar da bunu görmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar böylece. Ona inancına göre imanın şartının biri de Hz. imam imam olduğuna inanmak, halife olduğuna inanmak. İmanın şartı. Yani hak onun hakkı da ama onlara göre böyle. Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman o vakıra gasp ettiler. Yani üç halifeyi sövmek, hakaret etmek. Hatta İran'da muhteremler, böyle, kepeklere Ömer için takarlar böyle. Osman için takarlar böyle. Kepeklere takarlar böyle. Ömer Osman değil, işte hiç takarlar kepeklere. Hakikat için böyle. Şimdi onlara göre imanın şartı bu. Yani üç harife inanan kişi, onlar bir mühmin sayılmıyor. Yine onlara göre kabul sualinde kabul sualinde Rabbin kim? Dinin peygamberi kim? İmamın kim? İmamı Ali derse o adam kurtuldu. Ebu Ömer derse yandı. ona göre muhtemelen. Mahşerde, Sırat'ta bunu bilemezse ciğerini düşüyor, kurtulamıyor. Onlara göre muhtemelen. Medine münevverdeyken hazır cemaatimiz bir oğla başlayan geçti de bunu atayım inşallah. Bu dünya göründüğü gibi değil. Bunun bir araka yüzü var. Arkası var böyle. Dünyanın böyle. Yani maneviyatı var böyle. Yönlendirme var bu şekilde dünyada da. Haç dönüşüydi. Haçta az kaldılar. Medimle'ye verdiğim bir gün. Rabze-i Mutahre'de. En alt abi. Orada bir şey yaslanmıştım böyle. Duruyorum o şekilde. Peygamberimizin, Halis-i mübarek kabirlerinden ses geldi bana. Bir şey kimse görmüyor böyle? Yani Peygamberin sesi imiş, halifatın böyle, kabrinden. Ağzımda ses geldi. Kalk, çabuk Osman kabrine git. Emir verdim sana. Kalk çabuk Osman'ın kabrine git hemen kalktım tabiiye. Cihangir'e bakaya gittim. Osman'ın kabine gittim baktım. Ete İranlılar Ali gibiler hep böyle. Ellerin gürevarphi böyle. Hasta Osman'ı sürü öyle ağaç onun bele vereceğim. Kızrayı vereceğim. Ellerini sallıyor hani bir şey böyle. Elini de sallıyorlar hepsini. Elini sallıyor böyle, serse böyle. Onu lanet onu şey yapıyorlar. Fars dinidir. Anlamadım hepsini böyle. Ama hakikatin belli bu şekilde. Kızarak bir şekilde böyle. Tabi ben gittim oturuyorum kenara şöyle. baş oturuyorum oraya. Sonra çok kalmadı bunlar. Oturmadım. Okudum efendim de bir şey orada şey böylece. Şimdi bundan şu hisse çıkarıyor muhteremler. Peygamberimiz bundan bakınız çok incindi Peygamber muhteremler. Hazreti sıkıldı o demek onda böyle. Sıkıldı. Hazreti Osmanlı. Zinnüren. iki nur sahibi. iki tanemlerin kızını aldı <gülüyor> Hazreti Ömer. Haz-ı Ebu Bekir. Aleviler'e göre onlar haç dinin için onlara kâfi bakmayın Onlara göre bakmıyor. Düşünün ki az-ı cemaatimiz Haz-ı Bekir, Haz-ı Ömer, Resulullah'ın kâfi'nde kucağında aynı mezarda onlar, katıyorlar. Kucak kucağımız. Ya. Haşa bir kafir oraya gömülür mü oraya böyle ya? Onu Resulullah kabul eder mi ya? Kader bunu kabul eder mi bu şekilde böyle? Allah'ım yani Hazreti Haz söylemeyi, Hazreti Bekir'e söylemeyi, Hazreti Osman'a söylemeyi, söylemeyi bunlar, ibadet, ibadet bunlar. İbadeler onlara göre. Lanet demiyor onlara göre bu şekilde böylece. Ve bir de Yavuz Selim Hazretleri, Alevili önediği için yayılmasını, Aybeder Yavuz Selim'e düşman denemesi var. Anlaşma daha benzi. Yavuz Selim'e. Yavuz Selim deyince onu lanet ederler, onu söverler, hakaret ederler, onun ismini almak istemezler Yavuz Selimi. Mesela günümüzde şey köprü yapılıyor, bir anda Fatih Sultan Mehmet, bir de Yavuz Sultan Selim, dede torun. Ama bunu kabul ediyor mu baklar? Kabul etmiyor, Neden? yavuz Selim Allah ondan razı olsun. Kabir-i cenab olsun inşallah. O Ali önlediği için düşman da kutlayanlar. Onlara göre Yavuz olmasaydı dünya Ali'ye olacak Müslümanlar. Kalmayacak başka bir şey böyle. Demek ki her şeyin bir muhabirası var muhtemelen. Böyle. Her şeyin muhabirası var. Allah'ın katında böyle mücahit olmak böyle. Allah katında cihat etmek, Allah katında. Yavuz Selam Hazretleri genç var, ama Osmanlı topun ikiye katıldı kısa zamanda böyle. İran, Mısır, Suri hepsini aldı bu şekilde böylece. Yine bir olay anlatayım inşallah Yavuz'la ilgili. Muhut-i Arabi Hazretleri, Muhut-i Arabi, Büyük Evlullah, şu Ekber derler, Arabistan'da derler, şu Ekber derler. Hazretleri. Onun da meşrebi, farklı meşrebi var böyle. Çok keşfi açık. Çok keşfi açık. Gayet garip bir şey verecek kendisi. Hatta bir gün Hazreti Mevlana babası Sunumver Hazretleri oldu Mevlana çürürken alıp bunu Konya'dan Şam'a gidiyorlar. Onu ziyarete gidiyorlar. Tabi baba Sultan Beled önde. Evler Hazretleri arkasında geliyor. Çürük daha böyle. Hazreti Muhit Arif oturuyor. İşte bakıyor. Festival Allah. Bir diyor e, kuyu bir diyor gölü almış arkasından geliyor böyle diyor böyle. Sultanahümet bir kuyu gibi görüyorum bana, Gelen göl diyor bu şekilde böyle. Bir gün bu Hazreti Muhit Arif Hazretleri Şam'da halkına sayılıyor. Deneyiyorlar buna böylece. İnsan da şu anda dünyaya dalmışlar o dönemde bile ona göre tabii. Yani bize göre onlar iyi insanlar da o dönem ona göre dünyaya dalmış insanlar şöyle ya. Sağ ayağın topunu yere vuruyor böyle. Senin tapdığınız tanrınız diyor. Allah demiyor abi. İlahınız diyor. Tapdığı ilahınız diyor. Benim ayağım altına böyle böyle. Senin topun üstüne böyle diyor. Senin tapın ilahınız benim ayağımın altında top çayan topu vuruyor böyle yere sen misin ilahı ayakaltan Hazret'ten, tabi ödülmeye kalktılar kendisini. Şöyle diyor, benim sözüm mü değilse anlamazsınız diyor. Sen şikayetini anlarsın bunu öyle. Sen bunu anlarsın bunu yok. O kadar. Sorular tabi açıklamıyor bunu bence. Sonra Yavuz Selim Hazretleri bu dönüşünde Şam'da kaldı. Şam'a girince o da boş değil mi Boş değil böyle? Allah dosyayı uzda böyle, boş değil böyle. Sordu, dedi ki, ha bu mütevazı abi, tabii ilan ayam ayağın altıydı, ayağını vurduğu yeri gören var Sordu alka böyle. Yani ayağın top nereye vurdu? İşte bunu gören var mı bunu? Sordu Soruştular. bir tek kişi kalmış, o derine kalmış, yaşlı yatalak ama. Gelemiyor. Onu koda şediyi getirler yazdığı yanına ve buna sordu. Sen de orada bulundun mu? Evet bulundum Sultanım. Gidiyor musun yerine? İyi biliyorum beri böyle. Şehit aser getirle bunu göstere böylece. İşte di Muhtaram bir topun burada böyle böyle beri Halkı dağıttı. Gece orası açtırdı. İçinde hazine Muhtaramlar. Hazine gemine para altın üstü gemine böylece. Sonra o almadı bunları ama. Kapattı gene. Bu dedi beydin hakkı acaba dedi. Böyle böyle. Yani Sin Selim Şin Şam. Yani Selim, Sin Selim Şam'a girince o bunu anlar dedi böyle. Anlar bunu dedi böylece. bu için bazıları Osmanlıları şey görüyorlar az böyle. Yani küçük olanlık onlara görüyorlar bunları. Ömürleri savaş alanında geçti böyle. İslam'ın hamisi korucusu bunlar. Elhamdülillah Allah şükürlerim diyorlar savaştalar. Yine o Mısırlı alim kitabında şöyle sonra dua ediyor bu şeyle. Allah'ım ben diyor Osman olsa haber haşlediğim bahşere bakmıyor. Osman ordusu günümüzde tek aldığında mücahit bunlar bunlar. Fatiha.